Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amadina Men yehdihillâhu fele mudille ve men yudlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Enâbât fe inne istakâl hadîsi kitâbullâh ve hayral hedîyihî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerri al umuri muhtesatı ha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'a tin ve kulle zalaletin fil narm. Bizden olmayanlar şehrinde rikak ve züüt kitabındayız. Çok yaşamak isteyenler kafirlere benzer. Allah teala şöyle buyurmuştur, Bakara 96. ayetinde Sen onların hayata başkalarından ve hatta her biri bin sene yaşamayı temenni eden müşriklerden bile daha düşkün olduklarını görürsün. Halbuki uzun yaşamak hiçbir nazaptan kurtarmayacaktır. Allah elbette yaptıklarını hakkıyla görendir. Bununla ilgili daha önce bir bölüm geçmişti. Aksıran'a çok yaşa diyenler Yahudilere benzer diye. Yahudiler aksıran bir kimseye bin yıl sağlık ve neşe içinde yaşa derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeden gelen nakillerde böyle bildiriliyordu. Bu ayette de, e, kafirlerin, müşriklerin, Yahudilerin hayata tutkun oluşları, işte uzun emel sahibi oluşları e, ifade edilmektedir. Bu özellikleriyle onlara benzemekten de Müslümanlar sakındırılmakta. <gülüyor> Ömrü uzun, amelik kötü olanlar en şerli kimselerdendir. Ebu Bekir radiyallahu bir adam eyalan Resulü insanların en hayırlısı hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ömrü uzun ve ameli güzel olandır.'' ''Adam insanların en şerlisi hangisidir?'' diye sorunca da ''Ömrü uzun, ameli de kötü olandır.'' buyurdu. Bunu Hasen bir isnadla Ahmet bin Hanbel Darimi, Hakim, Tirmizi, Bezzar, Tayalisi rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sayhul Cami'de hadisin Hasen olduğunu söylemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayet dedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. ''Allah 60 yaşına ulaştırdığı kişinin artık hiçbir mazeretini kabul etmez.'' buyurmuştur. Bunun geniş açıklamasını Riyaz-ı Salih'in şerhinde işlemiştik. Sünneti terk eden bizden değildir. Yani konu Rikak ve Züüt bölümü. Dolayısıyla Rikak ve Züüt konusundaki sünneti terk edenler özellikle e, bu bölümün <gülüyor> konusu. i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Bunu İbn-i Uzeyme Tarih-i el-Kayı'ı İtka'tta, Herevi'de, Mülkelam'da İbn Nebyasım es-Sünne e de rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallanma da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ey Abdullah, şüphesiz bizim bir sünnetimiz vardır. Kim ona sarılırsa bizdendir, kim de onu terk ederse bizden değildir. Bunu Ebu Ali Şazan el-Cüz'ü Samin Elyazma bir cüzde rivayet etmiş. Ee, Sahih İsnad'la mutabisini Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir yine Abdullah bin Amr'dan. Sa'd bin Nebi Vakkas radıyallahu anh'den diğer bir şahidini darimi rivayet etmiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselam'dan daha fazla ibadet etmek isteyen üç kişinin hadisini rivayet etmiştir. Onlardan biri, ben gece boyunca daima namaz kılacağım dedi. Diğeri, ben her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncülerde de, ben kadınlardan uzaklaşıp evlenmeyeceğim demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler şöyle ve şöyle diyenler misiniz? Allah'a yemin olsun, içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve en takvalı olanınız benim. Lakin ben bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim. Gecenin bir kısmında namaz kılarım ve uyurumda. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bugün İslami cemaatlerin çoğu Başlarını öncelikle sünnete doğru çevirmiyorlar. Sünnetin dindeki anlamı fakihlerin tarifine göre daha geniş ve daha kapsamlıdır. Zira fakihler sünnet kelimesini farz ve sünnet diyerek Müslümana farz olmayan ibadetler anlamında kullanırlar. Yani farzın mukabili olarak kullanırlar. Lakin sünnetin dindeki anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan, tefsir ve tatbik etmede tatbik ettiği yol menheç ve gidişat demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurmuştur. Burada sünnetten yüz çevirmekle kast edilen sabah namazının sünneti yahut öğle namazının farzından önceki ve sonraki sünnet namazlar veya diğer râtibe sünnetler değildir. Hadiste kast edilen şey ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmete Kur'an'ı açıklama olarak getirdiği sünnet ve yoldur. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselamın bu dini beyan namına getirdiği şeyi terk eden bizden değildir. Sünnet inkarcılar bunun bir kesimini oluşturuyor. Bunlar ifrat ehlidir. Yani komple sünneti çıkaranlar. Bir kesimi de şu hadiste geçtiği gibi sünnetin üzerine söz söyleyen, sünnetin üzerine fiillerde bulunan. Yani o sünneti aşanlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir kısmında uyuyor, bir kısmında ibadet ediyor. Sahabelerden bazıları ne yapmak istemiş? İç uyumadan ibadet etmek istemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı günler oruç tutuyor, bazı günler tutmuyor. Bir tanesi ben her gün oruç tutacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş olmasına rağmen ben evlenmeyeceğim, kadınlardan uzak duracağım diyor. Yani bunların hepsi bir iştahat bakın. Hepsi bir iştahat. Ve onların iştahatları şöyle, diğer rivayetlerde ayrıntılar geliyor zaten. Bu ee, Allah Resulü'nün hanımlarına onun ibadetini soran kimseler diyorlar ki, yani haber verildiği zaman azımsıyorlar, daha farklı bir şey bekliyorlardı. Fakat gelen cevaba göre bu sefer düşünceler değişiyor, şöyle demeye başlıyorlar. O Allah'ın Resulü. Yani onun ihtiyacı yok. Yani o gelmiş geçmiş günahlardan korunmuş birisi. Yani o Allah'ın Resulü. O nerede, biz neredeyiz diyorlar. Bunun üzerine bir tanesi, ben her gün oruç tutacağım. Bir tanesi, ben et yemeyeceğim diyor. Bir tanesi, Gece uyumayıp namaz kılacağım diyor. Bir tanesi de kadınlardan uzak duracağım diyor. Hepsinin niyeti güzel yani. Her şey Allah'a yakınlaşmak niyetinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde tevil ediyorlar bakın. İştatta bulunuyorlar, tevil ediyorlar. Yani o Allah'ın Resulü, o başka, biz başkayız. Bizim ibadete ihtiyacımız daha fazla. Biz sürekli günah muhatabız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların bu sözü üzerine benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor. Buradaki sünnet işte böyle kapsamlı bir ifade. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam esasında ne demiş oluyor? Benim menhecimden yüz çeviren benden değildir manasında söylüyor bunu. İki şey bu manayı destekler. Bunlardan birincisi hadisin varid oluş sebebiyle ilgilidir. Diğeri ise farzları yerine getirmeye devam eden ve haramlardan kaçınan kimsenin inşallah cennetlik olacağına dair ümmetin ittifakıdır. Yani bu konuda icma vardır. Farzları yerine getiren ve e, haramlardan kaçınan kimse cennetliktir. Yani bu cennet hak eder. Naslar bunu gösteriyor. Nitekim Cabir Radiyalan şöyle rivayet ediyor. Bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü eğer beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal, haramda haram sayarsam ne dersin, cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, eğer beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal ve haramı haram sayarsan sen cennetliklerdensin. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Öyleyse burada fakihlerin ıstılahında sünnet dedikleri gibi farzlar dışında kalan ibadetler ve terk edildiğinde sahibi cennete girmekten, sahibinin cennete girmekten engellemeyen sünnetin kastedilmesi söz konusu değildir. Burada kastedilen sünnet dini anlamadaki sünnettir ve onun terk edilmesi aynı zamanda müminlerin yolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yüz çevirmektir. Hadisin söyleniş sebebine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç sahabesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti hakkında sordular. Kendilerine bu haber verilince de onu azımsadılar. Yani Nebi aleyhisselatü vesselamın ibadetini az buldular zihinlerinde Allah Resulü'nün kulların en çok ibadet edeni olduğunu tasavvur etmişlerdi ve bu düşünceye nispetle söylenenleri az gördüler. Şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en çok ibadet edeniydi. Bugün halen daha insanlar arasında mesela büyük imamlar, alimler, sahabeler bunlar söz konusu edildiği zaman böyle uçuk menkıbelerle bunları tebcil, takdis etme yoluna giderler. İşte Ahmet bin Hanbel havalarda uçan birisi, işte İmam Şafi şöyle şöyle birisi falan filan. Yani e, insanlarda bu yüceltme, takdis etme düşüncesinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında da çok fazla ibadet etme düşüncesi e, sahabede oluşmuştu. İşte mesela ne diyorlar? Ebu Hanife bilmem kaç sene, 40 sene tek bir abdestle, yatsının abdestiyle sabahı kılmıştır. Yani gece ibadetle geçirmiştir, uyumamıştır falan filan. İşte başka bir menkıbede e, birisi demiş ki, Ebu Hanife geçerken, işte şu Ebu Hanife var ya, e, o her gece bin rekat gece namazı kılar. Ebu Hanife de bunu istiyor. o adam yalancı çıkarmamak için bin rekat gece namazı kılmaya başlıyor falan gibi. Böyle e, hikayelerle, e, takdis etme yolunu tutmuşlardır. Yani bunu iyi bir şey zannediyorlar. Yani o ne kadar çok ibadet ederse o kadar iyi. Halbuki burada sünnete muhalefeti nispet ettiklerini düşünmüyorlar. Yani Allah Resulü bunu yapmak isteyen sabilerini sünnetimden yüz çevren benden değildir diyerek reddetmişti. Evet şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en çok ibadet edeniydi. Lakin ibadet ibadetleri çokça yapmak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yani sünnette gelenlerle yetinmektir. <gülüyor> Onların zihinlerinde tasavvur ettikleri şey ise abartı üzerine kuruluydu. Akılcılardan birisi şöyle bir misal veriyor bu konuda. E, mantıklı bir tabi bir misal. Mesela cep telefonu. Herkesin bir numarası var. Bir kimse bu numarayı eksik çevirse, son numarası diyelim 6. Adam son numarayı 5 bassa aradığına ulaşamaz. İşte fazladan 10 bassa, 9 bassa yine aradığına ulaşamaz. Yani bunun gibi. Yani doğru yol sünnette gelendir, başkası değil yani. Ben takdir edeyim, onun numarası 6, ben 7 basayım diyemiyorsun yani. Yanlış yere götürür. İşte sünnet böyle bir şey. Yani... E, sünnette gelenden fazlasını yapmaya kalktığın zaman eğer meşru kılınmış bir şey değilse Sünnette bir delil yoksa bu senin ancak Allah'tan uzaklığını artırıyor bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetini az gördüler sanki onlar bunu Allah Resulü hakkında bir kusur gibi düşündüler bunun üzerine sahip oldukları düşüncenin batıl olduğunu gösteren gerekçeler getirdiler. Onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetini azımsadıklar zaman şöyle dediler. O Allah'ın Resulü'dür. Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Sanki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden kendisini fazla yormuyor, ibadete çokça gayret etmiyor demek ister gibiydiler. Halbuki o Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi hedefe, şu hedefe ulaşmıştır. Allah'ın senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamla tamamlaması <gülüyor> ve seni dost doğru yola hidayet etmesi için sana apaçık bir fetih verdik. Fetih suresinin ilk iki ayeti. O halde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Bu sahabelere göre burada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin gece boyunca namaz kılmasını, gündüzleri oruçlu geçirmesini ve kadınlardan tamamen uzaklaşmasını gerektirecek bir sebep yoktu. Bu yüzden onlar kendilerine döndüler ve şöyle düşündüler: Bize gelince Allah'ın bağışlamasına ulaşmış değiliz. Bizim Allah Azze ve Celle ibadete daha fazla çalışmamız lazım. Umur ki Allah bizi de bağışlar. Böylece kendi kendilerine söz verdiler. Birisi. Ben uyumayacağım ve gece boyu namaz kılacağım dedi. İkincisi ben iftar etmeksizin yani visal orucu e, tutarak her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de ben de kadınlarla evlenmeyeceğim dedi. Bu şekilde söz vererek ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince minbere çıkararak insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Şöyle ve şöyle diyen kimselere ne oluyor? Her birinin sözlerini tekrar etti burada. Şu iftar etmeksizin her gün oruç tutacağım diyor.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 ''Allah'a kulluk ve O'na yakınlık sağlamak için benim Allah'a ibadet için yapmadığım bir şeyi yapan, bu konuda benim yolumdan ve menhecimden yüz çeviren benden değildir.'' demektir. Şayet bir kimse hiç gece namazı kılmasa, Ramazan ayı dışında hiç nafile oruç tutmasa, hadisin şahitliğiyle o kimse cennetliklerden olmayı hak etmiştir. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etti denilemez.'' Çünkü hadiste bu cennete girer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bu nafile sünnetleri terk eden kimse için e, bu Allah Resulü sünneti terk etti denemez. Lakin şayet Ramazan orucuyla beraber din sahibinin oruç tutulmasını yasaklamadığı diğer günlerde de oruç tutarsa, sonra senenin tamamında bütün gece boyunca namaz kılarsa bu kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirmiş olur. yani nafile ibadetlerde, farzın dışında, nafile ibadetlerde sünneti aşan bir yol tutsa, güya niyet Allah'a yakınlaşmak, bu sünneti terk etmiş oluyor. Ama hiç nafile ibadetleri, nafile sünnetleri yapmasa, sadece farzların sınırında dursa, bu sünnet terk etmiş olmuyor. Bu yüzden farzlarla yetinen kimse ile taat ve ibadette fazlalık olduğu zanıyla sünnette gelenlerin üzerine çıkan kimsenin bu iki durumu farklıdır. Hakikatte bu ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin menhecine ve siretine muhalefet etmiştir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim şu emrimizde ondan olmayan bir yenilik çıkarırsa reddolunur buyurmuştur. <gülüyor> Bukhari ve Müslim rivayet ederler bunu. Mücahit Rahimullah diyor ki Ben ve Yahya bin el-Cade Ensardan bir sahabenin yanına girdik. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve yanında yanında Abdülmuttalip oğullarının azatlarından birinden bahsedildi ve onun geceleri namazla, günüzleri oruçla geçirdiği söylendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lakin ben, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanında bahsediliyor, yani falanca bir adam var ki o geceleri namazla geçiriyor, gündüzleri oruçla geçiriyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da biliyor ki, fakat ben hem uyurum hem namazla kılarım. Bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmam. Kim bana uyarsa o bendendir, kim de sünnetinden yüz çevirirse benden değildir. Her amelin bir coşkulu dönemi ve sonra duraklama dönemi vardır. Kimin duraklaması bidate doğru olursa o sapmıştır. Kimin duraklaması da sünnete doğru olursa o hidayet üzeredir. Bunu Ahmet e, Müslender'e rivayet etmiştir. Şeyh bir e, Sayhül Müslend'de sayı olduğunu belirtiyor bunu. Ebu Hureyri radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Yüz çevirenler dışında ümmetimin tamamı cennete girerler. Dediler ki ya Allah'ın Resulü yüz çevirenler kimlerdir? Şöyle buyurdu. Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden ise yüz çevirmiştir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Buradaki bana itaat eden ve isyan eden kavline dikkat edin. Allah Resulü'nün sünnetinden fazlaca ibadet yapan kişi, Allah Resulüne itaat etmemiş, isyan etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın farz veya haram kıldığı şeylerde muhalefet eden kişi de itaat etmemiş, isyan etmiştir. Yani iki taraflıdır sapıklık. Ebu Üreri radıyallahu anh'ten diğer rivayette lafzı şöyle desin. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim de emirime isyan ederse bana isyan etmiştir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Miktam bin Madiker radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin bana kitap ile beraber onun bir misli verilmiştir. Dikkat edin karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak size şu Kur'an yeter. Onda helal bulduğunuzu helal sayın ve onda haram bulduğunuzu haram sayın demesi yakındır. Dikkat edin, size ehli eşeketi ve köpek dişi olan yırtıcıların hiçbiri helal kılınmamıştır. Sahibinin ihtiyacı olmayanlar haricinde şu ifadeler, yani ehli eşek etin haram kılınması Kur'an'da geçmez. Yırtıcı hayvanlar, köpek dişi olan yırtıcı hayvanların da haram kılınması Kur'an'da geçmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları söylemeden önce, sünnetinin Kur'an gibi bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek ve ileride işte karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak, Kur'an'dan başkasını kabul etmeyiz diyeceğine de, ileride böylelerin geleceğine de haber vererek söylüyor bunu. <gülüyor> Sahibinin ihtiyacı olmayanlar haricinde anlaşmalı kimselerin kayıp malları da helal kılınmamıştır. Yani zimmi veya anlaşmalı Müslümanlarla kafirler arasında bir anlaşma var. Bunların kayıp malı. Yani doğrudan çaldığın mal falan değil ha. Kayıp. Sahibinin ihtiyacı olmayanlar haricinde yani değersiz bir şeyse müstesna ama yani sahibi ihtiyaç görmemiştir atmıştır bir kenara bu hariç e, onların kayıp malları da helal kılınmamıştır. Bir kavmin yanına misafir olan kimseyi o kavmin ağırlamaları gerekir. Eğer ağırlamazlarsa o misafir ağırlama hakkını alarak onları cezalandırabilir. Yani bir kimse bir kavme misafir olduğunda yiyeceğini işte içeceğini vermezlerse o misafir olan kişi onlardan bu hakkını alır. Bu farz olan bir haktır. Yani emirdir bu. Misafir üç gün, evet. Üç günlük ağırlama haktır. Üç günden sonrası nafiledir. Yani o e, ev sahibinin hayrınadır artık. Fakat üç günlük e, kısmını Allah Resulü farz kılmıştır, vaciptir buyuruyor. Şayet vermedikleri takdirde de misafir zorla da olsa alır. Yani o onun hakkıdır artık. Bunu alabilir. Dolayısıyla misafirini ağırlamayan kişi misafiri geldiğinde yiyeceğini de yerse, hakkını alır giderse bu nasıl misafirmiş hiç izin almadan falan filan kendi başına aldı gitti yedi gitti deme hakkı yoktur. O onun hakkıdır. Bu hadisi Ahmed bin Ambel ve Ebu Davud sahip iznata rivayet ediyorlar. Ebu Rafi radıyallahu anh'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Sizden birinizi sakın koltuğuna yaslanmış bir haldeyken kendisine emrettiğin veya yasakladığım bir konuya dair emir geldiği zaman bunu bilmeyiz Allah'ın kitabında bulduğumuza tabi oluruz derken bulmayayım Yukarıda biz e, ibadetlerde aşırılık yoluyla sünnete muhalefet edenleri zikretmiştik burada da işte tefrit yoluyla yani sünneti hesaba katmayarak Hüccet saymayarak muhalefet edenler geçiyor bu hadislerde. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Ömer bin El-Hattab radiyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kitap ehlinden edindiği bir kitap ile geldi. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan aldığı bir kitap ve okudu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam öfkelenerek şöyle buyurdu. Onda bulunanlara mı dalıyorsunuz ey İbnül Hattab? Nefsim elinde olana yemin ederim ki <gülüyor> size kendisiyle geldiğim şey tertemiz ve aydınlıktır. Onlara bir şey sormayın. Aksi halde size Hakk'a haber verdikleri halde yalanlayabilir veya batıl haber verdiklerinde tasdikleyebilirsiniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şayet Musa Aleyhisselam hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka yolu yoktu. Bunu Ahmet bin Anbel, İbni Ebi Şeybe, İbni Ebi Asım, Es-Sünnede, Bezzar, şurab İman'da Beyhaki, Şerh-i Sünnede Begavi, Fedayül Kur'an'da İbn-i Dureys, sahib-i rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhammed'in nefselinde olana yemin ederim ki bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, beni işitip de kendisiyle gönderildiğim şeye, sünnete iman etmeyen ancak cehennemin asabından olur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani e, Muhammed aleyhisselatü vesselama tabi olmadıkça, iman edip tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar için ancak cehennem vardır. Ebu Musa El-Eşar radıyallahu anh'den de aynı manada rivayet gelmiştir. Ve bu konuda icma vardır. Kitap buna delalet eder, sünnet buna delalet eder. Amellerde aşırılık yapanlar helak ehline benzer. Abdullah bin Mesud radıyallahu rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Fazla inceleyenler helak oldu. Bunu üç defa söyledi. Müslim rivayet etmiştir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akabe sabahı yani akabe cemresine taş atılacak bayramın ilk günü sabahleyin benim için yerden çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine ben onun için çakıl taş topladım. O taşları eline koyduğum zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet atacağınız taşlar işte şunlar gibi olsun sizleri dinde haddi aşmaktan sakındırırım çünkü sizden öncekiler ancak dinde açlık sebebiyle helak olmuştur. Bunu Ahmet, Nesai, İbni Haca, İbni Uzeymi Hakim, Ziyavül Maktisi, Sahip-i rivayet etmişlerdir. Yani Cemre'de, şeytan taşlamada atılacak taşları bile, işte boyutunu belirliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, büyük taşları ayıklıyor ve aşırılıktan, haddi aşmaktan sakındırıyor. Bugün bakarsınız kimisi şemsiye, kimisi terlik atıyor. Yani bunlar işte haddi aşmaktan kaynaklanan şeyler. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki sütun arasında uzatılmış bir ip görünce bu ip ne nedir buyurdu. Derler ki bu Zeynep'in ibadetten yorulduğu zaman tutunduğu iptir dediler. Bunun üzerine nebi Resul'e sorsam hayır onu çözünüz. Sizden biriniz dinç olduğu sürece yani gönlüşen olduğu sürece namaz kılsın, yorulduğu zaman otursun. Yani oturarak da nafile namazı şayet ayakta kılmaya güç getiremiyorsa, kendini zorlayıp işte böyle iple bağlayarak veya ipe tutunarak böyle zorlamasın. Çünkü nafilelerde oturma ruhsatı var. Oturarak namaz kılma şeyi var. Yorulduğu zaman oturmayı emrediyor burada Allah Resulü. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh El-Havla bin Tuveyt, Binti Tuveyt bin Habib bin Esed bin Abdilluzza. Havla binti Tüveyt. Ayşe radiyallahu uğradığında yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Ayşe radiyallahu anh'a bu el havla binti Tüveyt'tir. Onun gece uyumadığını söylüyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uyumuyor mu? Amellerden gücünüz yettiği kadarını yapınız. Allah'a yemin olsun sizler usanladıkça Allah usanmaz. Bunu da Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, diğer bir lafzı bunun, Ey insanlar, amellerden gücünüz yettiği kadarını yapmanız gerekir. Zira Allah sizler usanmadıkça usanmaz. Allah'a amellerin en sevimli olanı az da olsa üzerinde devam edilendir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burayı da islami radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Size orta yol tavsiye ederim. Size orta yol tavsiye ederim. Size orta yol tavsiye ederim. Zira bu dine karşı zorluk çıkaran ona yenik düşer. Ahmet İbnü Zenne hakim rivayet etmişlerdir. Yani Yahudilerin tavrıdır. Dine karşı güçlük çıkarma, yani din ona galip gelir. Yahudiler ne yaptılar? Mesela işte buzağı kıssasında olduğu gibi herhangi bir buzağı kesmelerini emretti Allah azze ve celle. Fakat ey Musa Rabbine sor o nasıl bir buzağı? Allah Azze ve Celle bir kısım sıfatını bildirdi. Fakat bunlar sordukça buzağı daha da değerlenmeye başladı. Yani daha değerli bir buzağı kesme emri. İşte bize rengini bildirsin, şeklini bildirsin, sıfatını bildirsin dedikçe Allah Azze ve Celle bunlara öyle bir buzağı tarif etti ki tefsir derslerinde aktardığım üzere en son böyle bir buzağı ancak falanca kavimde birisinde işte sarı bir buzağı sadece o kavimde bir adamda var bu. Ve adam da görünce ben bunun derisini diyor altınla doldurmadıkça size satmam diyor. Bu kadar altını artık veriyorlar. Çünkü artık Allah'ın emri geldi. Onlar zorlaştırdı. Allah da onlara zorlaştırdı. Yani ne zorlaştırmak? Mesela bizim ümmette yansımalarına gelecek olursak. Allah azze ve celle temiz toprakla teyemmüm edin diyor. Toprak mı? Toprak nasıl bir toprak olacak? İşte kireç olmaz, falan şey olmaz, filan şey olmaz. Sert taş olmaz. Böyle seçme bir toprak olacak. Yani kendine zorlaştırıyoruz. Ayağı giyilen şeye mes'i e, meşru kılmış bu din. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sünnet. Ayette teyemmüm edin var. Allah Resulü'nün sünnetinde bu var. İşte nasıl olacak bu? Böyle bir mutlaka ayakta kendi başına durabilen, işte şu kadar kilometre üzerinde yürünebilen, su geçirmeyen, deliği olmayan, böyle acayip bir şey olmalı. Yani insanlar bakın nasıl zorlaştırıyorlar. Seferde namazı kısaltın. Bu sefer nasıl olacak? En az 500 kilometre, 100 kilometre, 200 kilometre gitmen lazım ki seferi olabilirsin. Halbuki sahabe, Dıhiyetül Kelbi radıyallahu anh'ın kısasında olduğu gibi. Yani 3 millik bir mesafede yani hiçbir oruç tutmayla ilgili de bir zorluk yok. Burada oruç tutuyorlar, bu sahabe tutmuyor. Yani Dıhiyetül Kelbi ve onunla beraber olanlar tutmuyorlar. Fakat bazıları tutuyor ve söyleniyorlar da. Yani bu kadar mesafede oruç tutulmaz olur mu gibisinden. Dehiyat-ı bir radıyallarının ellerini açıyor ve hiç görmeyeceğimi zannettiğim bir şeyle karşılaştım. Ya Rabbi artık benim canımı al diyor. Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ediliyor diyor. Yani e, bugün sünnete bu gözle bakılıyor. Sanki sünnete muhalefet ediyorsun. İşte iftar vakti ne zaman? Allah Resulü bildiriyor ki güneş ufukta battı mı oruçlu iftar eder. İşte e, fecir doğdu mu? Fecir doğunca. İmsak başlar, e biz fecir doğmadan başlayalım, daha takvalı olsun. Gece geliyor, gece ney? Mesela gecenin şuradan geldiğini gördüğünüz zaman diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, güneş batıp gece geldiği zaman, şimdi gecenin tarifine bak. Gece ne olacak? Nasıl bir şey olmalı? Kapkaranlık, koyu bir şey olmalı. Halbuki gece, İslam literatüründe, kitap ve sünnet naslarında güneşin battığı zamandır. Aydınlığa itibar edilmez. Hatta sahabeden gelen şeylerde bunu özellikle söylemişler. Yani bu rivayet özellikle sahabelerden aktarılmış ki insanlar demek ki yanılgıya düşme riski var. Diyorlar ki sahabeler biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la akşam namazını kılardık. Kıldıktan sonra bir miktar geri döner yürürdük. Bir miktarda yürüyorlar. Ondan sonra da diyor ok atışı yapardık. Attığımız okların düştüğü yeri görürdük. Ok atışların hakkında da şarihler, hadis şariler diyorlar ki bu yaklaşık 300 metre kadar bir mesafeye gidiyordu ok diyor. Yani böyle tespit etmişler. Şimdi düşünün 300 metre mesafede okun düştüğü yeri görüyoruz. Böylesine de bir aydınlık. Ve bu İslam dininde, Kur'an ve Sünnet naslarında adı gecedir. Yani bu olduğu zaman, güneş kaybolduğu zaman ufukta oruçlu iftar etmiştir. Mesela eee Priyabe'nin Kitabu's Saum'da, Kitab Siyam'da e, yaptığı rivayette ben diyor Ravi, tabinden Ravi ben Enes radıyallahu evine gelirken diyor güneşi görürdüm diyor. Bakıyorum o iftar yapıyordu diyor. Yani o gözünde güneş Kaybolur kaybolmaz iftar ediyordu. Bukarde bunu sahihine muallak olarak almıştır. Mevsul olarak e, Firyabi rivayet eder bunu. Yani bugün bu tip şeyler tamamen sünnetten uzaklaşma gibi algılanıyor. Sünnete muhalefet gibi algılanıyor. Neden? İşte tam şu başta anlattığımız aşırılık, sapma yani ibadetin özünü, manasını, maksadını anlamama sebebiyle. Mesela sünnetimi terk eden benden değildir dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel, Allah. Fıkıh kitaplarına bakın. Yani fıkıh kitabı, yani bunu yazan bir alim. Okumuş, mürekkep yalamış birisi. Sünnetleri terk eden kimse, yani namazın sünnetlerini kastediyor. Revatif sünnetleri kastediyor. İşte diyelim öyle namazın sünnetini kılmıyor. Akşamın sünnetini kılmıyor. Bu kimselerin diyor şefaatten mahrum olmasından korkulur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetimi terk eden benden değildir buyurmuştur diyor. Buraya delil getiriyor. Yani olmadık yerlere e, deliller saptırılıyor. Halbuki buradaki kasıt başka. Mesela şimdi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ebu Ürer'den gelen rivayet. Bukhari ve Müslim rivayet. Şefaatinde en çok mutlu olacak kişi kimdir? Ey Allah'ın Resulü. İhlasla La İlahe İllallah diyenleredir. Diğer bir rivayet Ebu Davud'un süneninde. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Büyük günah işleyenler içindir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetten büyük günah işleyenlere dahi şefaat edecektir. Bu ümmetten. Ama ölü namazın sünnetini kılmadın veya namazların sünnetlerini kılmadın, şefaatten mahrum olursun. Ne demek bu? Bu tekvirdir. Yani şefaatten mahrum olmak demek ne demek? Ebu Talip bile Allah Resulü'nün Şefaatine nail oluyor ama bu olamaz. Ebu Talip bile kafir olarak öldü halde, cennemden çıkamıyor belki ama, cennemin sığ bir yerine düşecek bu şefaat sayesinde. Ama namazın sünnetlerini terk eden, yani beş vakit namazını kılan, farzları yerine getiren, Ramazan orucunu tutan, haramlardan sakınan, haramı haram, helali helal bilen kişi şefaatten mahrum olacak. İşte böyle bir kültürde yetiştirildiği için insanlar, yani alim diye güvendikleri, fıkıh kitaplarında yazdıkları, üretildikleri esaslar bunun üzerine olduğu zaman e, tabii ki, işte seferlikten bahsettiğin zaman veya çoraba meslen bahsettiğin zaman veya Ramazan orucuyla ilgili hacla ilgili, umreyle ilgili sünnet olan usları açıkladığın zaman bunu azımsıyor hatta bunu sapıklık olarak görüyor. Bir adam hiç namaz kılmasın batmıyor bu. Allah affeder onu da diyor. Niye affetmesin? Allah onu da affeder diyor. Müslüman sonuçta diyor. Yani La ilahe illallah diyor. Allah'a inanıyor diyor olmazsa diyor Allah'a inanıyor diyor. Ama sen namazı kıl fakat sünnete göre kıl. Orucu tut fakat sünnete göre tut. Sapıksın. <gülüyor> Bu mantığa göre seni cehennemlik görüyor. Ve aynı zamanda saptırıcı görüyor. Başkalarının da beynini yıkayan olarak görüyor. Bakın sünnetten uzaklaşmanın getirdiği nokta burasıdır. Ömer bin Hattab radiyallahu anh e, kitap ehlinden aldığı şeylerle geliyor. Kitap ehlinden edindiği belgeler, evraklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada, yani Musa Aleyhisselam dahi hayatta olsa gelip benim sünnetime, şeriatıma tabi olmaktan başka bir yolu yok. Başka çaresi yok. Yani İsa Aleyhisselam'dan üzül ettiğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecek. Ama Mehdi Aleyhisselam gelince Hanefi'ye göre hükmedecekmiş. Veya Nakşi tarikatından olacakmış. Bir başkası rufailerden olacak diyor. Yani herkes kendi tarikatına. Bir başkası Risale-i Nur külliyatıyla hükmedecek diyor. Yani bu ne demek? İsa Aleyhisselam'ın mezhebi başka, Mehdi Aleyhisselam'ın mezhebi başka olacak. Bu kafaya göre. İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hükmedecek. İnsanlar başka mesela alimlere, ilim ehline ilk önce takdis ediyorlar. Yani onlarda olmayan özellikleri Yakıştırıyorlar. Mesela Abdülkadir Geylani hakkında şöyle bir menkıbe anlatılır. Bütün velilerin, mesela bir kimse veli olacaksa, yani Allah onu dost edecekse, önce Abdülkadir Geylani onaylaması gerekirmiş. Velayet menşurlarını Abdülkadir Geylani yazarmış. Bu mertebeye oturturlar. Abdülkadir Geylani böyle yüce bir insan. Dolayısıyla, onun yazdığı kitap, onun söylediği şeyler aynı vahiy hükmünde oluyor ondan sonra. Said Nursi kitabı yazdırılmış ona. Yazdırıldı diyor. Yazdırılmış bir kitap olunca aynı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse aynı o da öyle bağlayıcı. Şimdi bakın Ahmet bin Hanbel neyle mücadele etmişti? Kur'an mahluktur düşüncesine karşı mücadele etmişti. Peki Kur'an mahluktur sözü ne manaya geliyordu? Onların iddiası şuydu esasında, Kur'an mahluktur derken, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kelamını, yani dini, Kur'an'ı kendi zamanında belli bir anlayışla yorumladı. Biz bu zamanda yeni bir anlayışla yorumlayabiliriz. Zamansal evrenselliği yoktur manasında. Tarihsel bir anlayış. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar aslında. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında, bir takım sünnetler koydu. Bu asrın müceddidi olarak da falanca hazretleri böyle değişik iştahatlarda bulunabilir. Yani açık açık şöyle söylediklerini görürsünüz. Mesela Bediüzzaman diyor yalanı nesh etmiştir. Ne diyorsun sen? Ne demek yalanı nesh etmek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diyor, 3 yerde yalana ruhsat vardır. Nerede? Harpte, savaş anında, karı koca arasında ve iki Müslümanı barıştırma hususunda. Zamanın mücetdedi olarak bediuz zaman diyor yalan nesketmiştir diyor. Yani Allah Resulü üç yerde ruhsat olduğunu belirtecek. Yani buralarda da ruhsat olmaz diyen Said Nursi daha dindar ya hani yalanın tamamından uzaklaşmış daha şey daha zahit daha dürüst. Bu onu da nesketmiş onu da iptal etmiş her türlüsünü iptal etmiş güya. Bu anlayışlar. Şimdi. Her bir şeyh için aynı şeyi düşünebilirsiniz. Her bir cemaat, her bir grup kendi beğenip seçtiği yolu aslında Muhammed aleyhissalatu vesselam yerine Kur'an'ı yorumlayan, sünneti devreden çıkaran. Yani dün mescitlerdeydi. Bugün dernekler var, seminerler var. Aynı kafa. Bunlar hep aynı şeydir. İşte bunların hepsinin hiç sapmaz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dediği kapsama giren şeyler bunlar. Yani bir yolu din edinmek. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam meşru kılmadı bir yolu yol edinmek. Evet. Amellerde orta yol emrediliyor. Enes Radıyallahu Anh'ten az önce işte et yemeyeceğim diyen kimse, ben uyumayacağım diyen kimse bunlar ee, tekrar etmişiz burada çünkü amellerde aşılık yapma babına geliyor. Abdullah bin Amr radialanmanın kısası var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle buyurdu diyor. Bana ulaştığına göre sen gündüzleri oruçla, geceleri namazla geçiriyormuşsun. Böyle yapma. Zira bedeninin senin üzerine bir hakkı var. Gözlerinin senin üzerine bir hakkı vardır. Eşinin senin üzerine bir hakkı vardır. Bazen oruç tut, bazen tutma. Her aydan üç gün oruç tut. Bütün zamanı oruçla geçirmek, yani böyle yaparsam bu bütün zamanı oruçla geçirmek gibidir. Her aydan üç gün oruç tuttuğun zaman sanki her gün oruç tutmuş gibi olursun zaten. Ben Eyalan Resulü, bende daha fazla kuvvet vardır dedim. Buyurdu ki, Davud Aleyhisselam'ın orucunu tut, bir gün tut, bir gün tutma. Yani bundan fazlası yok. Bukhari ve Müslim'i etmişlerdir. İşte bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim merhamet olunmuş, rahmet edilmiş, yani Allah Teala tarafından rahmet edilmiş bir ümmettir buyuruyor. Miraç hadisesinde elli vakit namazdan beş vakit namaza indirilinceye kadar bir süreç var Musa Aleyhisselam ile Allah Azze ve Celle arasında gidip gelmesi var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle bu hadiste buyuruyor ki, benim katımda söz değişmez Onların her bir vaktime karşı on vakit, on katıyladır, on misliyledir iyilikler buyuruyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Söz değişmez. Yani sen bir vakit namaz kıldığında o on vakti, o düşürülen on vakti kılmış gibi oluyorsun. O ecra yazılıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki benim katımda söz değişmez. Yani ecirde hiçbir eksilme olmayacak. Elli vakit namaz kılmış gibi beş vakit namazı kılan kimse. Ama ümmete ağırlıkları etmiştir. Yani elli vakit değil de beş vakitle bunu böyle. İşte oruçta da böyle. Ramazan orucunu tutan kimse, ondan sonra Şevval'den, Ramazan'dan sonra Şevval'den altı gün oruç tutan, bütün seneye oruçlu geçirmiş gibidir buyuruyor. Her aydan üç gün oruç tutan, bütün ayı, mesela on gündür ya, bire on, bir gün tutuyor ama on gündür gecir alıyor. Her aydan üç gün oruç tuttun mu, o ayı zaten tutmuş oluyor. Yani ecir olarak Allah'ın da ecirde değişme yok. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun radiyallahu anh'ın tebettül isteğini geri çevirdi. Yani hanımlardan uzak durma, bekar kalma. Tebettül, e, ibadet maksadıyla evlenmemektir. Yani kendini hadım etmişçesine, hadım etme değil de Kendisini tamamen ibadete verip kadınlardan uzak durma bir nevi rahiplik bu isteğini geri çevirdi. Şayet Allah Resulü ona izin verseydi kendimizi hadımlaştıracaktık diyor. Yani kısırlaştırma yapacaktık organlarını keserek. Bunu Bukhari ve rivayet etmişlerdir. Urve radiyallahu anh'tan Osman bin Mazun radiyallahu anh'ın hanımı zannederim adı Havle binti Hakim idi. Ayşe radiyallahu anh'ın yanına girdi. Bakımsız haldeydi. Ayşe radiyallahu anh'a ona bu durumunu sorunca şöyle dedi. Eşim geceleri namaz kılıyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelince Ayşe radiyallahu anh'a ona bu hadiseyi anlattı. Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Osman Muhakkak ki bize ruhbanlık yazılmadı. Senin için bir örnek yok mu? Allah'a yemin olsun ben Allah'tan en çok korkanınızım ve onun sınırlarını en iyi koruyanınızım. Buna Ahmed bin Hanbey rivayet etmiştir. Ruhbanlık yapan kimseler bizden değildir. Allah Teala hadis suresi 27. ayetinde mealen şöyle buyurur. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için İlk defa kendilerinin ihdas ettikleri ruhbanlığı biz onlara yazmamıştık. Yani farz kılmamıştık. Buna rağmen ona da hakkıyla riayet etmediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu yani kim bu dine karşı zorlaştırırsa din ona galip gelir. Yani niyette de olsa bir ruhbanlık icat ettiler. Fakat hakkıyla onu da yerine getiremediler. İşlerinden iman edenlere mükafatlarını yine de verdik. Çoğu ise fasık idiler. Ebu Kerim'e şöyle dedi. Ali bin Ebi Talib'i Kufem'in üzerinde şöyle hutbe verirken işittim. Ey insanlar, muhakkak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizleri rahiplerin elbiselerinden sakındırırım. Zira kim rahibleşirse veya kendisini rahiplere benzetirse benden değildir. Hasenli Gayri bir İsnat'ta Taberani Evsat'ta rivayet etmiştir. Hafız-ı bin Hacer Fethül sakıncasıdır diyor. Deyleminin rivayetinde şu ziyade var. Kim et yemeği terk eder ve kendisine haram kılarsa benden değildir. Kim kadınlarla evlenmeyi çirkin görerek terk ederse benden değildir. Ebu Hüreyya radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimselerin et yemeği, bazı temiz şeyleri ve kadınları kendilerine haram kıldıkları ve hadım olmak istedikleri ulaştı. Osman bin Mazun ve Abdullah bin Mesud radıyallahu da bu kimseler arasındaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme minbere çıkıp öldürmekle tehdide kadar tehdit etti ve şöyle buyurdu. ''Muhakkak ki ben ruhbanlıkla gönderilmedim. Allah katında dinin hayırlısı, musamahalı, hanifliktir. Helak olanlar ancak şiddetli davranmaları ve kendilerine şiddet uygulanması sebebiyle helak oldular. Onların kalıntıları manastırlardadır.'' Yani Hristiyanların ibadethanelerinde. ''Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin, namazı kılın, zekatı verin, hac ve umre yapın, dost doğru olun. Sizin için bu en güzelidir.'' Bunu Hasenli Gayri İsnad'la Ebu Naim Tarih-i Ebu Şeyh Tabakat'ta rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani Es-Saiha'da zikrediyor. Bu hadisin aynı manada Ebu Umame radıyallahu anh'ten de bir şahidi vardır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile bir gazvede savaştaydık ve beraberimizde kadınlarımız yoktu. Kendimizi hadım edelim mi dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan yasakladı ve belli bir zamana kadar bir giysi karşılığında bir kadınla evlenmemize ruhsat verdi. Yani mutaya ruhsat verildiği zaman bu. Sonra da şu ayeti okudu. Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Maide 87. Ayet Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud radiyallahu bir yemek getirince işlerinden biri kenara çekildi ve ben onu kendime haram kıldım, onu yemem dedi. İnmesut radiyallan yaklaşmaye yemininin de kefaretini ver dedi. Sonra Maide suresinin bu 87. ayetini okudu. Yani kişinin kendine haram kılması, eee yemin etmesi şeklinde. Yani Allah yemin olsun diyor. İşte döner yemeyeceğim diyor misal. Kebap yemeyeceğim diyor. Bu şekilde e, yemin ederek kendize haram kılmış olur. Allah azze ve celle bunu yasaklıyor. Yeminin için kefaret ver ve ye diyor İnme sure diyordu. Aynı, şey. aynen. Kendilerine haram kılma babından o da. Allah izin verirse şehvetlerine uyanlar kafirlere benzer başlığıyla bir sonraki derste devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la illa ante vahdeke la ve estağfuruke ve etubileyki.